Zikre başlamak anında bazı tavsiyeler. Başlangıçta salik mümkün mertebede imsaktan güneş doğuncaya kadar siddikiye'ye göre diz çökmekle sağ ayağını sol ayağının altına geçirip kalçası yere gelecek şekilde rahatça oturur. İki ellerini dizi üstüne koyar. 25 ile 71 arasında Estağfirullah der. Ölüm ve mürşit rabıtasıyla birkaç dakika uğraşır. Sonra şeyhini yerine koyar. Kendisini yok eder. Kalbinin içinde hayali bir dille beş bine kadar Allah, Allah, Allah der. Burada dikkat edeceği üç husus var. A- Aceleden dolayı Allah, Allah demekten sakınmak. Lafzayı celali çekenler Allah, Allah, kimisi de Allah, Allah der. Bu hatadan korunmak şarttır. Allah, Allah, Allah, Allah derken baştaki harfi E şeklinde yahut latince'de olan E şeklinde yani E harfiyle okumakla Lam yani L harflerini kalın, şeddeli ve meddeli H harfine çarparak nefesi bırakır. H sonunda kesik kesik söylemekle devam eder. Eğer dille olsaydı Allah şeklinde sonundaki H harfinin cezmesiyle Allah şeklinde okumak gerekirdi. Kalben söylerken de aynısını söylemek lazımdır. Ma teessüf, Türkçe'de fetha olmadığı için üstün okunacağı yerde A ile okunması adet olmuştur. B. Bu lafzayı celali Allah'ın ismi olduğundan dolayı başka bir lafızla Yahut harfle karıştırmaktan sakınmak. C vardır bir tek ve haktırdan başka isim, sıfat, mana gibi düşüncelerden sakınmaktır. Lafzayı celali A şıkkında tarif ettiğimiz gibi süratli, sürekli, devamlı ve 5000 tamamlayıncaya kadar der. İmkan bulamayan iki, 3 taksim yapabilir. Zikir melekesi kalbe gelinceye kadar böyle devam eder. İbnu Ataullah, gafletten dolayı zikri terk etme. Çünkü gafletle zikretmen, zikirsiz kalmandan daha hayırlıdır buyurmuştur. İmam Rabbani de bidayette lalet tayin, hayali konuşma akışına ve vesveseye aldırış etmek sizin zikretmeye devam et. Zikrin dışındaki olan vesvesenin mudafasına uğraşma. Zira onun mudafasıyla uğraşman ayrı bir vesvesedir. İnsan kalbi zikretmeye başlarken kalbinde zikir devam ettiği halde diğer taraftan hayali konuşmaların akışı da devam eder. Fakat onun akışı dinlenilmez. Zikre devam edilir buyurmuştur. Zaman zaman hayali konuşmanın akışı azalır. Zikir akışı kalpte çoğaldıkça nefsin hayali soruları o nisbette azalır. Çünkü kalpte tüm vücudu dolaşır beyaz ve kirli kan bulunmaktadır. Salik, Kalbi zikre devam ederken beyaz kanın içinde zikir çoğala çoğala vücudun yarısını istila eder. Önceden şeytan kirli kanın içinde dolaştığı gibi beyaz kanın içinde de dolaşırdı. Beyaz kan vasıtasıyla damarların bir kısmı istila olunmakla şeytan tediricen ve zikrin hararetinden acele olarak içten dışa kaçar. Şeytan çekilip kaçtıkça Zikir beyaz kanda dolaştığı gibi siyah kanın içinde de dolaşmaya başlar. Zikrin doğru olmasıyla tüm beden kalbin içindeki meleki ruhun eline geçer. Kalp yerinde pompası hissedildiği gibi sol memenin iki parmak üstünde sır latifesi, göğsün orta çukurunda midenin üstünde ruh latifesi, sağ memenin iki parmak yukarısında göğüse doğru hafa latifesi, onun üstünde ehfa latifesi de çalışır. Kalp pompalaması anında bu yerlerde de aynı pompalama şekli, kalp akması gibi haller tezahür eder. Zikir çoğaldıkça bunların hareketleri de çoğalır. Nurları müşahade edilir. Sevgi kalbe gelir. Kalbe bir daktilo iner. Tıpkı daktilo gibi kalbin istila ettiği sır, ruh, hafa, ehfa bazen tek tek Bazen de hepsi bir anda çalışır. İşte bu keyfiyet umum bedeni istila edinceye kadar zikre devam edilir. Ondan sonra şeyh, saliki nasıl götüreceğini kendisi bilir. Görüşüne kalmıştır. alaaddin Attar Kudsesi Ruhu Zikrin akışına gazap, şehvet, kederlenmek engel olur. Bunlardan yüz çevirmek gerektir. Helalde şehvet yoktur. İfrattan sakınmak gerek. Mekruhlar hepsi hafif, haramlar ağır şehvetlerdir. Geçmiş unutulur, gelecek düşünülmez. Sana dünya ve ahiret menfaati temin etmek için içinde bulunduğun vaktini değerlendir buyurmuştur. Şeyh ebul Mevahid Şâzeli de içinde şehvet bulunan kalbe zikrin hakim olması muhaldir. İçinde melek ve melekuttan bir parıltı olan kalpte şehvet hakim olamaz. Mülk ve melekutun parıltısı Allah'ın marifetiyle yok olur. Halin kolaylığını dava eden henüz daha gedadır. Övmek ve sövmek nazarında bir olan Arif'tir. İç ve dış telkinleri sarfı nazar et. Kalbinde zikir akışına yardımcı ol. Yolunu bulursun demiştir. Ebu Hasan-ı Şazeli de alametler olmasa idi hal sahibi gayrinden ayrılmazdı. Taarifuhum bi simahum habibim andolsun şüphesiz sen onları simalarıyla tanırsın. Yani bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki hal sahiplerinin güzel simaları ve hüsnü ibadetleri apaçık meydanda. Malum bir şeydir. Hüsnü ibadet onun alametidir. Ciddi bir salik hizmet etmek ve ibadetiyle tanınır. Özünü sözü ile bildiremez. Özünü sözü ile gizler. Hal sahibi olmayan ise, nefsini sözü ile över. Onun sözü ile nefsini övmesi, sözlerinden malum olur. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي lahnil الْقَوْلِ Habibim, şüphesiz onları, özü bozuk olanı da elbette sözün yanlışlığından bilirsin, tanırsın. Ayetinde beyan olunmaktadır. Yani hal sahibi olan ve olmayan, kamil insanın nazarında birbirinden farklıdır. Öyleyse ey salikler! özünüze dikkat ediniz ki sözünüz doğru olsun buyurmuştur. Seyda-i Tâhi Kutsesi ruhu, her kim bir haftaya kadar latifeler zikrine devamen lafseyi celale devam ederse zikir kalbinden tüm arzu ve hayalleri siler. Gavsi Hizanînin tarikati dışında bunu sultani zikir diye tabir ettiler. Bizce bu nisbetin bir keyfiyetidir ve huzurun ilk kapısıdır. Bir seneye kadar bu hal üzere devam edende de takva ve istikamet makamı meleke olur. Bundan sonra tarikatten düşmesine imkan kalmaz. İstikametin husulü ile de tehzibi ahlak kendiliğinden olur. Binaenaleyh, Sıddiqiye yolunda sair yollar gibi uzun riyazete ihtiyaç yoktur. Suluk ve itikaflara girmeye de lüzum görmüyoruz. İstikamet makamının melekesi huzur ve takrible tamamlanır buyurmuştur.